Bismillahirrahmanirrahim, Şems Suresi, Mekki bir suredir. Birden ona kadar, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun güneşe ve aydınlığına, ardından gelmekte olan aya, onu açığa çıkardığında gündüze, Örtüp pürüdüğünde geceye, Göğe ve onu bina edene, Yere ve onu yayana, Nefse ve onu düzenleyene, Sonra da ona hem kötülüğü, Hem de takvayı ilham edene. Onu arıtan gerçekten felah ermiştir, Ve onu örtüp kirleten ise, Muhakkak ziyana, uğramıştır. Rabbimiz Subhan-ı burada da yarattığı nimetlere işaret ederek göğü, yeri onların arasında olanlara ve daha sonra nefsi düzenleyene insanı bir fıtrat üzerine yarattığına, dost doğru düzgün yarattığına sonra da o insana fıtratının içine iyiyi ve kötüyü ayırt etme hasleti koyduğunu bildiriyor. Bir insana iyiliği de kötülüğü de ilham ettik. Yani öğrettik diyor. İnsanoğlunun fıtratında iyiyi de kötüyü de ayırt edilecek bir haslet vardır. Sonradan kazanılmış bir şey değildir. 11'den 15'e kadar Semut azgınlığı yüzünden yalanladı. En azgınları ileri atıldığında Allah'ın peygamberi onlara Allah'ın dişi devesi ve onun su hakkı demişti. Fakat onu yalanladılar ve derken deveyi kestiler. Bunun üzerine Rab'ları günahları sebebiyle onları kırıp geçirerek yerlen bir etti. Bunun sonundan hiç korkmayarak Allah Subhanahu ve Teala burada da Semut kavminden haber veriyor. Onların isyan ve azgınlıkları nedeniyle peygamberlerine selamladıklarını bildiriyor. Ve azgınlıkları ileri atıldığında bu dişi deveyi boğazlayan Kudar İbni Salif'tir. Semut kavminin en azgınıydı. Bunun hakkında Rabbimiz Subhanahu ve Teala Kamer Suresinde arkadaşlarını çağırdılar da o da sarılarak onu kesti buyurmaktadır. Bu kişi onlar arasında değerli kavmi içinde şerefli sözü dinlenen ve reis durumunda olan biriydi. Nitekim Ahmet'ten gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hutbe okumuş ve dişi deveden bahsederek onu diye anlatmış ve en azgınları ileri atıldığında buyurarak kötülükte aşırı giden güçlü kuvvetli ve toplumun içerisinde karşı konulmayan Ebu Zema gibi bir adam öne atıldı demiştir. Evet. Allah'ın peygamberi onlara Allah'ın dişi devesi ve onun su hakkı demişti. Salih Aleyhisselam onlara Allah'ın dişi devesine dikkat edin ve ona kötülükte dokunmaktan sakının demişti. Su içerken de ona saldırmayın. Çünkü bir gün sizin içme bir günde onun işme günüdür buyurmuştu. Fakat onu zalanladılar ve deveyi kestiler. Ve bunun üzerine Rabları günahları sebebiyle onları kırıp geçirerek yerlen bir etti. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Rahmetiyle cennetine koyduğu kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.